Destekleri için Açık Radyo dinleyicilere Cihan Şenoğuz ve Selver Topuz'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Herkese merhaba. E, 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programına bugün Muzaffer Sarı Sözü'nün Bayburtlu zihninden derlediği bir Bayburt türküsüyle başladık. E, Vardın ki yurdundan ayak göçürmüş. Eee türküyü Çetin Akdeniz'in bağlaması işliğinde Ceren Tügen Akdeniz'den dinledik. Bugün programda iki konuğum var. Sevgili Çetin Akdeniz hocam ve bir arkadaşım Ceren Tügen Akdeniz sağ olsunlar. Beni kırmadılar. Babil'den sonraya konuk oldular. Beni Cihangir'deki evlerinde konuk ettiler. Sevgili Ceren, sevgili Çetin hocam Babil'den sonraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ceren seninle konuştuk. Bayağı oldu değil mi? 2000... 2000 Bilmiydi. sonu 2001 başı. Evet. Ben o zaman başlamıştım Dostlar kursuna. Sen zaten daha önce, daha önce, yıllardır... Evet. Mimarsın ama sen hani müzik eğitimine, mimarlık eğitiminden önce başladın değil mi? Evet. İlkokul yıllarına kadar gidiyor benim için? Evet. Işte, Biraz bahseder misin müziğe Hı -hı. nasıl başladığın, kimlerin etkisi oldu? Aslında en çok ailemin etkisi oldu. Çünkü <gülüyor> ailem müzisyen. Ee, i̇kisi de müzik öğretmeni. Ee, Gazi Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümünde tanışıyorlar. Evet. Ankara'da bir tarafım Elazığlı bir tarafım Safranbolulu Annem, anne tarafım Safranbolu ve Antalya'ya yerleşiyorlar ben Antalya'da dünyaya geliyorum böyle iki farklı kültürün iki halk müziği tutkunu İnsanlar. müzik öğretmeninin evet evinde büyüyorum abim şu anda zaten müzisyen. O da müzisyen doğmuş bir insan. Açıkçası müziğin içine doğdum gibi bir şey oldu ve ne zaman başladığımı ben bile bilmiyorum. Evet. kendimi bildim bir evet. şarkı söylüyorum. Türkü söylüyorum. Mimarlık eğitimi evet aldım ama işte çocukluğumdan beri hep işte çocuk korosundan başladı. İlk evet. İlkokulda. İlkokuldan önce de bir koroya gidiyordum hatta. Sonra lisede İsmail Bahsür Ersan Mosiki evinde. Türk Sanat Müziği. Türk Sanat Müziği eğitimi aldım. Çünkü biraz babam ve annemin hani Şeyinden birazcık farklı bir eğitim de alayım ondan da haberim olsun ve çok da seviyordum. Böyle bir eğitimim oldu daha sonra İstanbul'a geldim. Şey, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldın değil mi? Evet. Ee, o evet. zaman tabii müzik ikinci planı kaldı biraz. Biraz. Mi? biraz. Sonra şey 2001 miydi Ruhiz Dostlar korusuna başladım. orada evet. tanıştık hatta kaç yıl? aldın ruhsu da, osal korusunda cemaat. 2013'ten sonra e, devam etmedim. 2000 yani 12 yıl kadar e, devam Hı -hı. etmiş oldum. Hı -hı. Onun dışında şey oyunculuk ve müzikal eğitimi de aldın sen, değil mi? Şöyle. yo doğru. Ee, şöyle hani onların sadece eğitimini aldım. O aldığım eğitimler doğrultusunda temsillerimiz oldu tabii ki. Ama profesyonel anlamda oyunculuk ve müzikale devam etmedim. Ama benim hobi olarak sürekli işte müzikaller benim çok sevdiğim bir tarzdır. İzlemeyi de söylemeyi de çok severim. Yani müzik kısmı daha çok benim tabii ilgimi çekiyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı müzikal bölümünde okudum. okudum. Bir yıl okudum. Oraya devam edemedim. Çünkü Şevren Ferah'tan bir geri vokal teklifi aldım. Daha sonra onu da... Hala da devam ediyorum. Hala sürüyor değil mi? Evet. evet, çok güzel. Bir dönem Muammer Ketenci da çalıştım, değil mi? Onun bir kadın sesleri topluluğu vardı. Evet, bilmiyorum. çok güzel yıllardı. Çok uzun sürmedi ama orada da çok keyifli bir dönemim oldu Muammer'de. Türküler söyledik evet, Şimdi de bir korodasın sen değil mi? Mavi Türküler evet. topluluğu ne kadar oldu Mavi nota? E, e, benim e, için e, evet, benim için özel bir tarih çünkü Çetinle tanıştığım Çetin tarih var, o. Evet. Işte. 16 Nisan'da başladım o koroya 2022'de. Evet. Bir buçuk yıl bir buçuk oldu. Biliyor. Evet. Yani. Bu şekilde. Tamam çok güzel. Çetin Hocam yani ben sizi dinliyordum tabii yıllar öncesinden ama 2009 evet. yılında. Sizin de öğrenciniz oldum işte yani Mavi Nota Türkçeleri Topluluğu'nda evet. e, sevgili Kerim'in tabii büyük çabasıyla. bu da ona bir selam gönderiyorum. Evet. E, şeyde buluşmuştuk Mert Erde. Siz bir ben Yusuf Başaran değil mi? Bir evet. Mavi Nota'nın ilk tohumlarını orada atmıştık. Hatta Mavi Nota'nın isim babası da sensin eyvallah, bu arada. Eyvallah, ee, eyvallah. Bizim için çok kıymetlisin, çok değerlisin. Bugün Mavi Nota varsa en büyük etken... Sendendir zaten. Evet, ee, Kerim kardeşim zaten Mavi Nota'nın ilk fikrini ortaya atan evet. kişiydi. Ben de şefi olarak üstlendikten sonra o gün Mavi Nota'yı biz orada kurduk. Evet, Ondan sonrası zaten geldi. geldi Su çok gibi akla evet. gitti zaten. Sizin müziği olan tutkunuz da sanıyorum rahmetli babanız. Tabii Ragıp, ki. Akdeniz değil mi? Çok Tabii önemli ki. bir saz ustasıydı. Evet. Mekanı ee, cennet olsun babacığım. Evet. 2014 Şubat, 3, 3 Şubat'ta kaybettik babamı. Ya. Tabii ki bir ekol... E, tarih oldu orada hı hı. ve iki tane yetiştirmiş olduğu en önemli talebeleri benim abilerimdi. Hı hı. İşte ne yazık ki birer yıl arayla ben abilerimi de kaybettim. Şimdi ya, ya. abilerimi de kaybedince bir e, şey yani bir saz yapım atölyesi de tarih olmuş oldu böylelikle. Çünkü, kapandı mı hocam? Kapandı maalesef çünkü siz. ben saz yapamıyorum yani rahmetli babam T en başından beridir beni mümkün olduğunca uzak tuttu. Atölyeye sen sadece bizim yaptığımız sazları akortlamak ve çalmak için geleceksin. Arada da çayımızı içersin diye. Sen bu dünyaya icracı olarak gelmişsin. Aslında biz aile olarak hepimizde bir müzik yeteneği var zaten. O babadan gelen bir gen. Benim de bağlama çalıyorlardı Ama icracılık bende daha ağır bastı. Abilerimde imalat daha ağır bastı. Ben icracılık yönünde zaten ilerlemeye devam ediyorum. Evet. Yine babamın adını da elimden geldiğince evet. yaşatacağım bu vesileyle. Eyvallah yani. hocam. Şey, 1978'de teknik üniversiteye girdiniz değil mi? Evet. Türk Devlet Konservatuvarı'nda, evet. çalgı eğitimi, orta lise, üniversiteyi orada mı okudunuz Hepsi, hocam? hatta yüksek lisansı da dahil edebiliriz buna. Zaten e, benim dönemimde, okuduğum dönemlerde evet. ilkokul 5 yıldı. Evet. Hatta ilkokulu bitirdiğiniz zaman bile bir diplomanız evet. oluyordu. Yani şimdi birazcık da ona furku yapacağım hani evet. eğitim gerçekten eğitim de o zaman yani evet. ilkokulu bitiren insan bile birçok şeye hakim olabiliyordu sıkı bir eğitimden geçiyorduk evet. Ben ilkokul 5'i bitirdikten sonra işte 78 yılında konservatuarın açıldığını duydum. Sınavlarına girdim. Başarılı oldum. Zaten bir sene hazırlık okuttular bize. Ondan sonra 1-2-3-4 ortaokul diye gittik. Sonra liseyi orada bitirdim. Üniversiteyi bitirdim. En son 2 senede yüksek lisansı yaptım. Bir yandan da... Benim e, müzik piyasasında çok aktif olmam 1985 yılında ben daha 18 yaşındayken tabii, albümlere girmeye başladım. Tabi e, burada hem e, akademik yönden hem de alaylı yönden ilerledim. Ama müzik piyasası çok fazla faal olduğu için o dönemlerde akademik yönden bir eğitim yönünü biraz ikinci plana attım. Daha sonra bu biraz işte internet hayatımıza girdi. Önceleri işte korsancılık Bizim en büyük şikayet ettiğimiz. Sonra korsancılığı bile arar olduk. Bu dijitale geçildikten sonra artık albüm üretilmemeye başlandı. Maalesef. Ve bir sektör neredeyse yok oldu gibi. Şu anda un kapanı diye bir yer kalmadı. Maalesef. Maalesef. Doğal olarak da ben bu sefer ağırlığı eğitimcilik yönüne vermeye başladım. E, o benim kolumda bir altın bilezikti zaten. Uzun zamandır e, öğrenciler yetiştiriyorum, eğitiyorum, topluma kazandırmaya çalışıyorum. Aslında e, bir bayrak yarışı gibi bir şey bu. Çünkü... Bizleri Nidati Fekçiler Talip Özkan'lar yetiştirdi. Biz de geleceğin virtüözlerini, tatlarını yetiştiriyoruz şu anda. Ee, exactly. Gurur duyduğum çok da talebelerim var. Ayka Hocam siz belki de hani en büyük şansınız büyük ustalarla tanışma evet. şansınız oldu değil mi? Ali Ekber Çiçek gibi. Tabii şeyler, ki. Değil mi? Tabii ki. Orhan Gencebay'ın da babanızın Orhan, evet. müşterisiydi bildiğim kadarıyla. Orhan, Orhan Gencebay e, e, zaten David usta. Yani şimdi birçok insanlar yani şöyle söyleyeyim Orhan Gencebay'a bir imzalı resim bile almak için ulaşamazken ben Orhan Gencebay'ın burnunun dibindeydim. Şimdi e, babamın atölyesinde hiç unutmuyorum. E, o zaman fındık Fındıkzade'deydi atölyemiz bizim. E, bir giriş şöyle bir bodrum katı seni gezdirmiştim hayatım biliyorsun. E, şimdi orada Orhan Gencebay geldi diye orası ayağa kalktı. Şimdi mahalledeki arkadaşlarım kapıya dizilmişler. Ellerinde Orhan Gencebay'dan imza alacaklar. Ben <gülüyor> içeride Orhan abiyle sohbet ediyorum. Arkadaşlarıma bir hava atışım var onda. <gülüyor> Ertesi gün bir yürüyüşüm değişti benim mahallede şöyle. <gülüyor> Zaten e, Orhan Gencebay e, dışında birçok ünlü sanatçılar geldi gitti oraya. Mesela İbrahim Tatlıses gelmişti. Yine orası bir ayağa kalkmıştı. İşte ayağında kundura Dönemleri vardı onun tam meşhur olduğu böyle Arif Sağ hocamız zaten hemen hemen neredeyse her gün geliyordu hatta Arif hoca evimize de geliyordu bizim yani babamın çok yakın dostuydu arkadaşıydı evlerimiz de yakındı. Ben böyle üstadlarla büyüdüm. Hı hı. Benim güzel. en büyük şansım bu tabii ki. Çetin Hocam sizi daha çok bağlamanızla biliyoruz. Hani genellikle türkü söylemekten kaçınıyorsunuz. Oysa ki sesiniz de bağlamanız gibi güzel. E, şimdi ikinizden bir türkü dinleyelim mi? E, canlı çalıp söyleyeceksiniz değil mi hocam? Evet. Şanlıurfa yöresine ait Ahmet Yemacı hocamızın derleyip notaya aldığı Al yeşil dökün anneler tamam. oldukça da yanık bir türküdür. Tamam dinliyoruz. Hı hı. genç yaşıma gelen Habip ne yapsın? deniz tarzı var aslında. Evet. Yani, evet. Sağlam nota basan. Mi? Yani şey, şey, Şimdi ben şöyle üstadları sentezledim diyebilirim. Şöyle ki, küçüklükte zaten herkes mutlaka bir sanatçı görüne kalır. Benim en fazla hani yakında gördüğüm kişi konservatuvara girene kadar Arif saydı Orhan abiyle tabi belli zamanlarda denk gelirdik babamın atölyesinde ama 78 yılında konservatuvara girdikten sonra artık mida tüfekçi hocam benim vazgeçilmezim haline geldi. Çünkü hocamla ee, hocam vefat edene kadar zaten benim hocamdı. Neredeyse her gün beraberdik. Şimdi Nida Tüfekçi'nin şöyle bir özelliği vardı. Sesleri o kadar sağlam basardı ki. Yani insanı ciğerinden vururdu ki. Şimdi aynı özellik Arif Sağ'da da vardır. Çünkü Arif Sağ da Nida Tüfekçi'nin öğrencisi. Arif Sağ gibi nidat Tüfekçi gibi sağlam ses basmak. Orhan Bin Yencebay gibi bağlamadan kuvvetli ses çıkarmak. Talip Özkan gibi zeybeklere hakim olmak. Aklıma şu anda sayamayacağım. İşte Orta Anadolu sanatçıları, Neşet Ertaşlar, Çekiçeliler o kadar büyük üstatları dinledim ki ben. Hepsinin hangi yönü iyi? Oralara baktım. Sonra dedim ki bunların hepsini birleştirip ben kendi tarzımı oluşturacağım. Ondan sonra da benim de parmaklarım hızlıdır. Mızrap ee, Evet. Stiliniz de farklı. Evet. Olacak. Değişik bir mızrap yapısı. Yani kendime evet. göre bir stil geliştirdim. Yani dinledikleri zaman diyorlar ki Nidat Fetçi de var. Talip Özkan da var. Orhan Gencebay da var. Hani ama başka bir şey de var. Şimdi ben bunun içine birazcık da tekniği aktardım. O da nasıl oldu? Hep böyle e, hayalimde önce bağlamayı bağlama gibi çalacağım. Sonra da bağlamayla daha önce yapılamamış zor şeyleri yapacağım. Burada ne yaptım ben? İlk mesela Astorias gitar konçertosunu bağlamaya yansıtarak başladım. Dedim ki ben bunu bağlamayla çalacağım. İşte bağlamayla olmaz etmez dedim olur çalışırsan her şey olur. Ondan sonra bunu işte Mozart'ın Türk marşları işte bu çigan müziği olan çardaş gibi gerçekten bağlamada çalınması çok zor eserler işte Zaten bizim longalarımız var. Kürdili Jasker longalar, hmm. e, Nihavent hmm. longalar. Bunları hep bağlamaya yansıttım ben. Ondan sonra da yavaş yavaş müzik piyasasında da o teknik yönü göstermeye başladım. Bunun nedeni de bağlamanın ilkel bir enstrüman olmadığını göstermek. Öyle bir inanış var. Şimdi vardı olmayacaktım hocam. Evet. Bence bu, bu popüler müziğe bağlamayı sokan insanlardan evet. başta gelin evet. birçok. Evet. 5000'e yakın albümde eşlik, albümde eşlik ettim. iddia İddia ediliyor. Yani. Onu benim saymam <gülüyor> mümkün değil ama benim öyle fanatik hayranlarım var <gülüyor> ki e, bunu bırakıp sadece bununla ilgileniyorlar. Hocam diyorlar 5000'den <gülüyor> <binden gülüyor> fazla diyorlar. <gülüyor> e tabi şimdi e, o yine un kapanı piyasasına gideceğim. Çünkü belli isimli sanatçılara icra ettiğinizde her sene bir albüm yapardı o sanatçılar. O zaman esnaflar. öyleydi. Evet. Ama hismi hiç duyulmamış. O kadar çok sanatçılara albüm çaldık ki biz. Hatta bir çocuk furyası vardı. İşte isminin başına küçük koyan, işte küçük Süleyman, küçük Hurşit, küçük Hüsamettin... <gülüyor> O zamanlar kaset çalma rekoru kırıyorduk. Yani sesi güzelmiş, kötüymüş ona bakmıyorlar. Küçük mü? Biraz yanık şey yapıyor mu? Hemen buna kaset yapalım. Ya böyle dönemler yaşadık. Ya bir de hocam şeyi merak ediyorum. Hani siz süratli de çalıyorsunuz. Evet. Yani bir bağlama kaç türküde e, atılıyor? Yani ne kadar dayanır bir bağlama? E, <gülüyor> Yanıyor da değil mi hocam? Biraz Buradan Beyazıt Öz e de sevgiler sayramlar <gülüyor> o espriyi İlko yapmıştı 2009 <gülüyor> senesinde. Bağlamayı yaktın abi demişti. Bağlama yanıyor demişti. Şimdi tabii bir de şöyle bir enteresan durum var. Ben bağlamadan hem kuvvetli ses çıkarırım ama aynı zamanda da bir yumuşak bir tını alırlar insanlar. Hani şimdi bağlamadan kuvvetli ses çıkarmak isterken çatır çutur yani bağlamayı döver gibi çalanlar var. Şimdi onu yakalamak çok çok önemli. Ben Orhan abiden örnek vermek istiyorum. Orhan Gencebay, Bayram Aracı'nın öğrencisi. Şimdi Bayram Aracı'ı ben hiç tanıyamadım. Benim bebekliğimi biliyormuş. Rahmetli babamdan dinledim. Hmm. Beni kucağına almış, sevmiş rahmetli Bayram Aracı. <gülüyor> Ama ben tabii tanıyamadım. Çünkü ben daha aklım ermeden, bir yaşındayken bir iki yaşındayken mi vefat etmiş e, üstad. Ve Bayram Aracı Orta Anadolu geleneğinin ilklerinden. Ve şöyle hani onlar kapağı ölü döve döve vura vura çalarlar ya. Orhan abi de o gelenek var. Bunu birçok eserine mesela işte Cennet Gözlüm gibi, Elhamdülillah gibi ve tam böyle Orta Anadolu havasını veren eserleri vardır Orhan Gencebay'ın. Onu hissettirir bize. Orhan abi mesela döve döve çalmayı sever bağlamayı. Rahmetli babam Orhan abinin sazına her sene bakım yapardı. Çünkü döve döve çalınca kapak aşınıyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> babam bir gün dedi ki Orhan dedi senin elinde diş mi var dedi. <gülüyor> Şimdi ben ise... <gülüyor> ne kadar mesela kapağı vura vura çalsam ben de zerre yara bulamazsın. Ne kadar 20 senede çalsam o bağlamanın kapağına hiçbir şey olmuyor bende mesela. Çalınız bağlama babanızın yaptığı bağlamalar Tabii ki, ya Tabii yani. ki. Evet. Tabii evet. ki. Ben tabii çok ki. üzüldüm atölyenin kapandığını duydum. Bilmiyordum. Evet. Ben dedim herhalde sürüyordur usta çırak ilişkisi içinde. Ne yazık ki. Aynen, e, yani. Hatta bir ara şöyle babam 2014'te vefat ettiğinde Hı. benim oğlum ata çok üzülmüştü. Ya. Dedesinin vefatında ve aynen şunu dedi. Baba dedi ben dedi yarından tezi yok. Amcalarımın yanına takılacağım dedi. Hı -hı. Ve Öğrenmiş. o sanatı öğreneceğim. Ben bunu sürdüreceğim dedi. Başka bir meslek de yapsam bunu öğreneceğim dedi. Hı -hı. Benim bir hoşuma gitti bu. Çok güzel. Ama e, gitti at atölyeye. Amcasıyla bir iki gün takıldı. Küçük abim Rafet abim onu yakın iki ay önce kaybettik maalesef bilmiyorum, Rafet abimi. Can abimi de geçtiğimiz sene Haziran ayında kaybetmiştik. Neyse Teşekkür neyse. ederim. Sizler sağ olun. Rafet amcası tabii daha fazla bu cila işleriyle poliester vernik işleriyle ilgilendiği için. Ata dedi ki Ata çok yetenekli dedi. Hmm. Çok yatkın dedi. Yani Ragıb Akdeniz'in torunu olduğu çok belli. Hmm. Ama ne zaman ki Ata'yı poliesterhaneye sokuyor cilaçlarını... şimdi benim oğlumda astım var maalesef. Hmm. Astım var atada. Orada biraz fenalaşmış. Amcası dedi ki bu meslek ataya göre değil dedi. Hı -hı. Yoksa ata kafaya koymuştu, yapacaktı. Hı -hı. Belki devam ettirirdi bu mesleği ama maalesef şu anda devam ettirecek biri yok. Anladım. Bir koleksiyon kaldı mı geride yapılmış Var tabii ki. Olacağız. Var tabii ki. En azından ki. onları korumaktı. Onlar zaten şu anda benim için hazineden daha kıymetli yani onlara fiyat biçemez paha biçemez hiç kimse onlara gözümüz gibi bakacağız hatta bir çok dostumuz arkadaşımız yurt dışında diyorlar ki bunlar artık müzelik. Eğer e, ihtiyaç duyarsan hocam bunlar senindir diye sağ olsunlar hep diyorlar ki işte Ragi Usta'dan kalma Hı -hı. işte Cihan Usta'dan kalma Rafet Usta'dan kalma bunlar ne zaman istersen bizden alabilirsin diye sağ olsunlar da böyle destek oluyorlar. Çok güzel hocam. Siz divan çalıyor musunuz hocam? Ben hiç rastlamadım ama Şimdi, aslında tabii çalıyorum. size divan sızı yani. ee, Sevgili Kerim e, kardeşimin atölyede şey onun e, bürosunda Bürosu, evet Merter'de. Mert Benim bir divan sazı çaldığım bir e, kayıt var. Öyle o mi? çekmişti ha. evet. Çok güzel. Şimdi divan sazı aslında şöyle söyleyeyim daha çok toplayıcı evet. vazife gören. Hani şöyle söyleyeyim keman ailesi gibi düşünelim. Hı -hı. En çok melodi keman kemanla çalınır. Hı -hı. İşte onun bir boy büyüğü viola Atıyorum 10 tane keman varsa 1 tane 2 tane viola koyarlar. Bir cello koyarlar bir de konturbas koyarlar. Cello ve konturbaz özellikle konturbaz toplar. Bas ses verme ihtiyacı ama onunla çok melodi çalınmaz mesela. Divan sazı da öyle bir mantık ama divan sazıyla melodi çalınmaz mı hem de nasıl çalınır? Ee, ama şimdi ağırlık tabii ki en fazla kullanılan kırklık tambura olduğu için... Benim daha çok kayıtlarım onlarla alakalı doluyor. Hocam Ankara, e, Ankara yüresi ezgilerinden bir tane dinlesek mi sizden? Olur. Zaten klasikleşmiş evet. e, Ankara deyince akla zaten ya misket gelir ya fidayda gelir. Fidayda. fidayda çalmak istiyorum ve fidaydayı çalarken de hep aklıma Nida Hocam gelir benim. Mida Çünkü Nida tüfekçi. tüfekçi hocamın bir kaydı var yıllar evvelsine ait. O fidaydanın başında yapmış olduğu açış hala dinleniyor. Bu anlamda da Fiday da çalarak hem de Nida Hocamı bir anmak istiyorum. bile sizin akademisyen yönünü bilmeyen arkadaşlarım var biliyor musunuz Doğrudur sizin vallahi çünkü sizde böyle bir akademik Kibir yok mesela. Değil mi? <gülüyor> Hakikaten muhabbetiniz güzel. Geçen de evet. konuşuyorduk ya dedim Çetin Hoca <gülüyor> eğitimi aldı. oldu, oldu Şimdi de e, hangi üniversitedesiniz hocam? En son Haliç'teydiniz ama. Haliç. Haliç Üniversitesi'nde 2013'ten işte geçtiğimiz seneye kadar Hı -hı. görev yaptım. Geçtiğimiz sezonun ortasında işte Medipol Üniversitesi'nden Hı -hı. bir teklif geldi. Hı -hı. Sevgili Volkan Gidiş kardeşim değerli bir kanun sanatçısıdır. Medipol Üniversitesi'nde de bölüm başkanı, kendisi Türk Müziği Bölüm Başkanı. Hı. Çetin Hocam sizi burada görmek isteriz deyince e, ben tabii ya pek biraz üniversitelerden bu aralar uzak durmak istiyorum desem de bir çayını içmeye gittim. Hı hı. O çayını içmeye gidince <gülüyor> zaten olay bitti orada. Çünkü öyle bir karşılandım ki üniversitede e, bu bana çok büyük bir mutluluk verdi. Özellikle öğrencilerin ilgisi. Çok güzel. Etrafımı sardılar hocam ne olur hocamız olun. Hocam bizi eğitin, hocam bizi yetiştirin. O güzelliği gördükten sonra insanın evet, hayır güzel. deme şansı yok zaten. Çok güzel. Medipol'de şu anda devam ediyoruz. Çok da güzel gidiyor her şey. Siz yani İstanbul'un kenar semtlerinde korular kuruyorsunuz. Yani evet. sırf mesela değil mi en son küçük ve Cemil'i yok. Ee, Başakşehir'de. Başakşehir'de. Başakşehir'de daha çiçeği burnunda çok tazeyiz. İki çalışma yani yaptık herhalde. E, 17 Ekim'de galiba başladık çalışmalara. Hmm, e, geçen hafta bir çalışma daha yaptık e, ve ciddi bir ilgi var. Bayağı ciddi bir ilgi var ama Başakşehir Belediyesi kültürel etkinliklerde çok başarılı bir belediye. Güzel. Ee, orada tabii ki benim değerli kardeşim Kemal Virtüyoz'u Muhammed Yıldırı'nın sanat dalı, sanat baş, başkanı, Başka sanat dalı başkanı olmasının çok büyük etkisi var tabii ki. Bu anlamda da ben gerçekten kutluyorum. Güzel işlere imza atıyorlar <gülüyor> Hocam dediler hatta o da nasıl oldu? Biz Muhammed Yıldırırla bir televizyon programı çektik. Program o kadar hızlı aktı bitti ki. <gülüyor> alta şöyle yorumlar. Şimdi kemanı çalan da hızlı olunca, bağlamayı çalan da hızlı olunca program hızlı bitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Muhammed'de korkunç bir sürat var. Yani <gülüyor> e, çok öyle böyle değil. Ve e, Muhammed Yıldır'a mesela deli kemancı diyenler var evet. ama nasıl mütevazi, nasıl e, tatlı bir kardeşimizdir. Evet. Muhammed Yıldır'ı tanımanızı çok isterim gerçekten, çok başarılı var. bir kardeşimiz. E, o programda da programı izlerken mesela demişim ki ben işte korolar çalıştırıyorum. Program o anda Muhammed programı sunarken... ...onun farkına varmıyor programı izlerken... Cidemiz. ...ya hocam dedi ya... ...ben bu ayrıntıyı kaçırmışım... ...siz koro çalıştırıyor musunuz? Evet... ...ya biz Türk Halk Müziği korosu kuracağız dedi... Başak ...sizden e iyisini e mi bulacağız Başakşehir'de e deyince... E ...öyle... ...Başakşehir'in şeyi de öyle atıldı... ...o ilk Çok tohumları e da öyle atıldı... Güzel işlere atacağız inşallah bakalım. Hocam siz TRT'de sanatçı olarak da çalıştınız değil mi? Biri Çalıştım. Değil mi? Ee, mi? Yanılmıyorsam 90'la 92-93 yılları hayır. arasında akitli olarak, sözleşmen olarak gittim. Hı -hı. Doğal Hı -hı. olarak tabii orada insan şey yapıyor, kadro Hı -hı. bekliyorsun Hı -hı. tabii ki. Hı -hı. E, kadroda bir türlü gelmeyince müzik piyasasında faalim, evet, aktifim, işlerim var. Hı -hı. O bakımdan da hani kadro verilirse hani diyorsun ki en azından biraz buradan feragat edebilirsin. Hı -hı. Çünkü bir garantin var orada. Hı -hı. Ama şimdi kadro verilmeyince de Hı -hı. bırakmak durumunda kaldım. Hocam kalbim. kaç albümünüz var kişisel? Hani kişisel iki beş, tane albümüm var. değil mi? Evet iki tane enstrümantal albümüm var. Hocam Talip Özkan desem? Gerçekten saygı duyulması gereken çok büyük bir sanatçı kendisi. Hı -hı. Ee, ve Talip Özkan'ı ben... 1983 yılına kadar hep babamdan dinlemiştim. Ee, ve Yılmaz İpek Üstat'la beraber çaldıkları bir kaset vardı bizde. Onu çevirip çevirip dinliyorduk. Ondan sonra 1983 yılında e, bir gün okuldan döndüm. Ben zaten konservatuardan genellikle dükkana giderdim eve değil. Çağlarına dükkana Dükkan, atölyeye giderdim. Oradan eve birlikte giderdik. Atölyeye girdiğimde baktım böyle orta yaşlı... Me Yaşlarda hafif kır saçlı e bir büyüğümüz bağlama çalıyor ama nasıl çalmak? Ben de babama dedim ki baba dedim bu amca ne güzel çalıyor. Babam eğildi kulağıma senin o amca dediğin Talip Özkan dedi. Evet, Paris'te yaşıyordu değil mi o dönemlerde? <Gülüyor> ben Talip Özkan ismini duyunca... Bir asker komutanını görünce nasıl esas duruşa geçer? Evet. Bende bir esas duruş. Saygılar hocam. <gülüyor> Sonra ya, şey yani biz Mavi Nota'dayken hayatını kaybetmişti evet. ve hatırlıyorum evet. çok az insan vardı İzmir'de. Siz gitmiştiniz onu biliyorum değil o mi? Benim, çok acı. Benim içimi çok acıttı. Ee, bir avuç insan. E, i̇çimi çok acıttı. Talip Özkan böyle bir izdihamla... Tabii e, gönderilmeliydi, de... e, defnedilmeliydi. Maalesef. E, mesela bunu övünmek için söylemiyorum. Hı -hı. Ben İstanbul'dan Bilmiyorum. kalktım İzmir'e gittim ki İzmir'de yaşadığı halde cenazeye gelmeyenler var. Tabii biliyorum. Ya. İzmir'de yaşayıp cenazeye da gelmeyenler. Yani. O bana daha da acı verdi maalesef. Evet. Son göre ona farklı yapılmalıydı ama yine de onu sevenler, Hı -hı. hani yurt dışından dahi gelenler vardı Talip Özkan'a son yolculuğunu uğurlamak Hı -hı. için. Mekanı net olsun. Yani çok şeyler öğrendik hocamızla. Evet. Yani Özkan'da. halk müziğimizi batıya tanıtan isimlerin başında geliyordu biliyorsunuz. Radyo Fransa onun albümlerini evet. bastı. Evet. Paris'te Ve benim bildiğim ilk Kürtçü doktor ünvanını alan da galiba Talip Özkan. Türk halk müziği alanında olup ilk doktor. Yani doktorası ilk yapan. Ben öyle biliyorum. 8. konservatuvarda kürsü evet. verdi evet. Fransızlar ona düşündü. Evet. Yani. Bizler sahip çıkmamız gerekirken. Aynen. Ölümünden sonra onun adına belki enstitüler açılabilirdi. Yani ne bileyim ya da konservatuarlarda evet, yani, evet. kürsüsü olabilirdi. Neyse, Son bilgisi. beraberliğimizde de zaten <gülüyor> e, vefatından altı ay kadar önce e, oğlu Tarkan Özkan'ın <gülüyor> evinde bir araya gelmiştik Aha, İstanbul'da. Talip Hocam da ağır bir ameliyat geçirmişti. Zaten o hastalığından <gülüyor> dolayı biliyorsun. Ve o ameliyattan dolayı da şöyle dedim hocam dedim sizi dedim dinleme şansımız olabilir mi? Çetincim dedi ben çok ağır bir ameliyat geçirdim. Hmm. Yani hala ameliyatın sancıları devam ediyor vücudumda. Elime bağlamayı alsam teline vursam canım yanar dedi. Ama şunu söyledi, ama sen çalarsan keyifledinlerim dedi. <gülüyor> ben de tabii Talip Hocadan öğrendiklerimi aldım şöyle bir çalmaya başladım. Hafif gözleri doldu izlerken. Hmm. Sonra aynen şunu dedi... ...ya dedi... ...çok şey istemiyorum ya dedi... ...hani en azından bir yerde konser veriyorlar... Evet. ...konuşuyorlar, ediyorlar... ...ya şunu Talip Özkan yaptı... ...şunu Talip Özkan başardı... ...deseniz ne kaybedersiniz... Evet. ...sen bunun nadir yapanlardansın dedi bana... ...o yüzden sana çok teşekkür ederim... ...o son söylediği şey... ...kulağımdan gitmiyor... Evet. ...ben de kalktım elini öptüm, boynuna sarıldım... ...ondan sonra 6 ay işte yani... ...İzmir'e gitti... Bu görüşmeden altı ay sonra vefat etti. Ben dedim ki Tarkan'a ben hocamı görmek istiyorum. Tabii gittikçe durumu ağırlaştığı Hı -hı. için babam dedi dostlarına işte beni en son nasıl hatırlıyorlarsa Hı -hı. öyle akıllarında kalsın diyerek o şekilde görünmek istemiyor dedi. Loll, yani Çok yanlış dağlı. anlama dedim ki saygı duyuyorum. Hı -hı. O bakımdan yani hocamı ben yoksa vefatına kadar her gün görmek isterdim. Evet. Ama o bunun talebiydi. Hocamızın talebiydi. Mekanı evet. cennet olsun. Evet. Amin hocam. Ee, Çetin hocam, sizin bağlamadaki ustalığınızı gösteren çok eser var. Yani biliyim evet. işte Trakya karşılamasından evet. tutun da Urfa, Divan Ayağı. Yani benim aklıma gelenler işte Kaşık, Havası, Kadıoğlu, Zeviye, Kayta. Evet. Bugün de örnekler dinleyelim mi? Bir tane canlı çalmak ister misiniz? Bir... Suat bir ezgi. Programda Talip Hoca'dan da bahsettik hazır. Ee, tamam. Bir Zeybek çalayım ben. Tamam. Ee, Zeybek tavrını ön plana çıkaran Talip Hoca'ya da buradan mekan cennet olsun tekrar diyor. Bir çakal çökerten zeybeği çalayım ben. İnota Halk Türküleri Topluluğu 15. yılına yaklaşıyor. Evet. Değil mi hocam? 2009'da evet. kurmuştuk. Evet. Ceren'le de orada tanıştınız yaklaşık 1.5-1.5 yıl önce. Evet. Abi Notan'ın da tabii hem zaten benim için çok önemli bir yeri var ama Ceren'le tanışmama vesile olması açısından da. da Konumun benim için Doğru. çok evet. büyük bir kıymeti var. Birlikte konser yaptınız mı hocam siz Ceren'le? konser evet. Vardı değil mi? Yanlış... Ee, mesela Tekirdağ Saray konserinde evet. beraber ee, sağ olsun e, renk kattı birkaç parçada birkaç eserde sani şey. ee, Anadolu sarı konserimiz oldu hı hı. Ee, Peki, albüm düşünmüyor musunuz hocam aslında e, onun tohumlarını da attık Öyle biz. Mi? Ee, ha, şimdi güzel. işte babacım stüdyolarında aynı zamanda benim, plak şirketi o, benim işte. değerli kardeşim aynı zamanda kayınbiraderim de oluyor sevgili Ozan Tügen tabii ki hı hı. Ee, Ağabeyim, e, onun e, işte Çalıştığı. Ortaklarından oldu. Evet. Babacım stüdyolarında. Ee, birkaç eser kaydettik. Bir tane Ceren için yaptık. Evet. Bir tane Ben enstrümantal bir tane de Sözlü. Evet. Sözlü bir eser hazırladım. O hazırlanıyor şu anda. Ee, bir de benim kafamda Yeşilçam film müzikleri projesi var. Bu anlamda da sevgili Cahit Verkaya abime buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Çünkü iki tane eserini kullanmama izin verdi. Biri Kemal Sunan öğretmen film müziği, biri de Garip isimli filminin evet. bizi. de Cahit Berkay'a ait. Böyle projeler sırayla çıkaracağız bunları. Ee, Ceren'le tabii ki bir düet albümüne yapacağız. Çok güzel olur. Oh, kafamızda var bizim. Hı hı. E, hatta ilki e, önümüzdeki ay çıkacak bir evet. sınırlık var. Mi? Da, evet. Benim evet. söylediğim e, çaldı. Evet. Evet. Ben eşlik ettim. Ceren söyledi. Evet. E, düzenlemeleri de bu bahsettiğimiz yeni evet. projelerin hepsi Ozan Tügen'e Ozan olacak. Tügen kardeşimiz hı hı. Yapıyor, zaten dinleyebilir. Peki şey dinleyenler ikinizin çalışmalarını Çetin Hocamı tabii ki YouTube'dan dinleyebiliyoruz ama hani özellikle hı hı. ikinizin söylediği ya da bundan sonra söyleyeceği çalışmaları nereden takip edebilir dinleyicilerimiz var mı? Öyle bir sosyal medya medyacınız şöyle öyle zaten e, şu anda e, çok aktif olan şey daha çok instagram bizim instagram. için orada e, işte birer uç, at, bir buçuk dakikalık e, reels videolar, kısa videolar çekiyoruz tamam. e, youtube'da da Beraber çektiğimiz... E, ...videolar var Ama zaten. bütün duyurular Instagram'da oluyor zaten. Ulan yani konser... Evet, evet. ...çıkacak şeyler... ...yayınlanacak şeyler... ...hepsi Instagram'da. Zaten Mavi Tik evet. de var artık. Hı -hı. Bu arada tabii... E, bu ...şunu da dile getirmek istiyorum. Yani Mavi Tik'li olan... ...sonu Çift Z'li olan Çetin Akdeniz... Hı -hı. ...zaten takipçi sayısı çok fazla olduğu için ondan anlarlar Mavi Tik'li olduğu için. Bu arada... Çetin Akdeniz isminde başka Instagram sayfaları da var. Tamam onu da mutlaka benim hayranlarım açmıştır. <gülüyor> Saygı duyuyorum. Abuk soluk bir şeyler de paylaşmıyorlar. Tamam, Ama ben ne paylaşıyorsam Sanki Çetin Denizmiş gibi onlar da paylaşıyorlar. Kimdir bilmiyorum. bir yani o mavi tikli olan bana ait. Anladım. Onu belirteyim. Tamam. Diğerleri bana ait değil. <gülüyor> Onu da belirtmek istiyorum Anladım. buradan. Peki Çetin Hocam, Sevgili Ceren yakında var mı bir konser birlikte yapacağınız Şimdi şöyle, 13 Kasım haftası bir Ordu'ya gideceğiz. Evet. Hatta Ceren gelecek benimle beraber. Ata da gelecek. Hı -hı. Anadolu Hisarı'nda bu arada Ceren bana hem bas gitarla eşlik etti o, iyi, iyi. hem de o güzel sesiyle Sıra. renk kattı. Oğlum Ata da gitar çaldı bana. Güzel. Biz bu aynı ekiple bir de Ordu'da Ordu Üniversitesi'ne bir dinleti vereceğiz. 2 Kasım'da yani o tabii da daha ileri tarihte. Hı -hı. Daha yakın olan 2 Kasım'da ya yani önümüzdeki hafta Perşembe akşamı Perşembe. oluyor. Hı -hı. Cemal Reşit Bey salonunda Hı -hı. konser salonunda İBB Türk Halk Müziği Korosu'nun bir konseri olacak tamam. ve Nida Tüfekçi anılacak. Şimdi Nida Tüfekçi anılacağı için de sağ olsunlar Nida Tüfekçi'nin yetiştirmiş olduğu öğrencilerden biri olduğum için de benimle iletişime geçtiler. Mehmet Erenler hocamız da var bildiğim kadarıyla konutlar içerisinde. İşte ben varım. İkişer eserle destek olacağız. Evet. O akşam 2 Kasım akşamı saat 20'de. 20'de Cemal, Cemal Reşit, Reşit Rey ve. konser salonunda. Etkinlik bildiğim kadarıyla. Ücretsiz galiba. E, mutlaka onunla ilgili duyurularda yapacaklardır aralık ayında mavi notamızın konseri var Aralık'ta yine Cem Karaca o yi evet Bakırköy var. Cem Karaca kültür sahnesinde olacak şu anda en yakın tamam. olan bunlar tamam, hocam. bir Türkiye arası daha versek mi Yine Olur. çalıp söylediğiniz canlı bir Türkiye arası ne var sırada hocam ya canım benim bir uzun hava Ası gider var? ne evet, şey tamam. Duman duman olmuş tamam. Karşı gidalar tamam, Urfa yöresinden şey. şey ee, Hamza şansesten Arkasından Buyurun. da bir Eğin Türküsü Hangisi? Erzincan Eğin ee, Sabahın Seher Vaktinde tamam. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesi tamam. Dinliyoruz sorumu Evet etmek çok büyük keyif yani türküler çalıyoruz söylüyoruz dinliyoruz e, programın sonuna da geliyoruz tabi ben programcı arkadaşlarımın teşekkürlerimi de iletmek istiyorum siz 16 Haziran'da evlenirken nikah şekeri yapmayıp açık radyo programcılarına destek olmayı tercih ettiniz ben programcı evet, evet. arkadaşlarım adına size teşekkür etmek istiyorum bu incelikli davranışınız için yani bunu hep yapmak gerekiyor bana kalırsa evet. o güne denk geldi diyelim yani zaten özellikle sizin radyonuz e, çok güzel işlere imza attığı için, e, tabii senin de çok büyük etkin var bunda, e, e, bu tarz radyoların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan ol. bu konuda da çağrı yapalım, e, destek olsunlar. Çok sağ Bunlar ol. önemli şeyler çünkü. Çok sağ olun. Şekeri ol. yerseniz geçer gider. Aynen. Ama bunlar Aynen. kalıcı şeyler. Aynen. E, e. <gülüyor> şey vermişti değil mi? Program kitaplarınızla. Evet. Program kitapçı ne? Şey, <gülüyor> kitap, kitap ayrıcı. Bilgilendirici evet. bir kitap ayrıcı. Yani, evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Babil'den sonra yaklaşıldınız. Teşekkür ederiz. Biz Program teşekkür ederiz. Destek oldunuz. Sevgili Ceren sana da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ercüment bizim için bir keyifti. Devamını getiririz. Tabii, ki. Tabii ki. Bizi dinleyen dostlara aç. buradan selamlarımızı gönderelim. Ee, ama e, bu programın İlla ki bir tekrarı ya da devamı niteliğinde şey programlar yapacağız zaten. Eyvallah, Bunun eyvallah. da sözünü vermiş olalım. Babil'den <gülüyor> sonunun sonuna geldik. Bugün sevgili hocam Çetin Akdeniz ve sevgili arkadaşım Ceren Tügen Akdeniz program konuğunu oldular. Çok güzel türküler söylediler. Haftaya Pazartesi yani 6 Kasım Pazartesi Timur Selçuk'un aramızdan ayrılışının 3. yıldönümü. O akşam AKM Tiyatro Salonu'nda saat 20.30'da düzenlenecek bir etkinlikle anılacak Timur Selçuk. Mercan Selçuk dans topluluğu babamın şarkıları gösterisinde Timur Abi'nin şarkılarının eşliğinde sahne alacak. Haftaya Pazartesi Timur Selçuk'un kızı Hazal Selçuk program konuğunda olacak. Programın kayıtlarını YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Babil'den sonra YouTube kanalından. Programın kapak fotoğrafının altında program arşivinin linki var. Programı Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Programı hangi türküyle kapatıyoruz Ceren? Tamzara Oyun Havası. Çetin Hoca'nın... Tamzara Aha. olabilir evet. evet. Yöresi olabilir. nedir hocam Tamzara? Elazı. Elazı yöresi Tamzara olabilir. Hatta şöyle ben Elazı diye biliyorum ama Erzurum, Erzurum diye de söyleniyor. Hatta Elazı Erzurumlar arasında da bizim bizim diye böyle bir çekişme de var <gülüyor> bildiğim evet, kadarıyla. O. Evet yani aslında yakınlar. Tamam. Ee, Erzurum'da desek da desek yanlış kaçmaz bence. Tamam hocam yine canlı çalacaksınız. Evet tamam. evet. E, haftaya pazartesi 13'te. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden duşabilmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Cihan Şenoğuz ve Selver Topuz'a teşekkür ederiz.